Bize kavuşmayı ummayanlar ise Dedi ki Bize melekler indirilmeli Veya Rabbimizi görmeli değil miydik Andolsun ki onlar nefislerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. ve Fakat melekleri görecekleri gün işte o gün günahkarlara müjde yoktur ve melekler onlara size müjde yasaktır, yasaklanmıştır diye seslenecekler. O vakit artık her ne amel işlemişlerse ele almışız da onu etrafa yayılmış toz zereleri haline getirmiş, değersiz kılmışızdır. <gülüyor> o gün cennet ehli kalacak yeri itibariyle en iyi ve istirahat edecek yer cihetiyle de en güzel olanlardır. <gülüyor> o gün gökyüzü bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. Ey mülkü yevme izinil haq'u وَكَانَ O gün gerçek mülk, hakimiyet, rahmanındır. Kafirlere ise zor olan bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydın. Ya vay halime. Ne olurdu ben falancayı dost edinmeseydin. ve Yemin olsun ki o bana geldikten sonra beni zikirden Kur'an'dan saptırdı. Şeytan ise insanı işte o gün böyle yardımsız bırakır. Ve ya Peygamber dedi ki ey Rabbim kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا Ey Resulü! İşte böylece her peygamber için günahkarlardan bir düşman kıldık. Hidayet edici olarak da, yardımcı olarak da Rabbin yeter. İnkar edenler ise Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Onunla senin kalbini kuvvetlendirmek için böyle azar azar indirmişizdir. Ve onu sana ağır ağır okuduk. <gülüyor> Hem sana davanı iptal için getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki biz sana hakkı onun doğru cevabını ve açıklama cihetiyle daha güzelini getirmiş olmayalım. <gülüyor> O yüzleri üstü cehenneme sürülüp toplanacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en kötü ve yolca en sapık olanlardır. <gülüyor> Celalim hakkı için Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da beraberinde yardımcı yaptık. Haydi, ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin dedik. Fakat onlar elçilerimizi yalanladılar. Bunun üzerine onları tamamen helak ettik. وقوم من نوح لم ettik. الرسل وجعلناهم للناس عذابا peygamberleri yalanladıkları vakit onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık ve o zalimler için pek elenli bir azap hazırladık. Ve aden ve ve ve beyne Ad ve semud kavimlerini, res halkını ve bunların arasında daha birçok nesilleri de bu yüzden helak ettik. Her birine ikaz edici misaller getirdik. Fakat dinlemedikleri için hepsini tamamen kırıp geçirdik. Ey Resul, an dosun ki bu müşrikler bela yağmuruna, taşa tutulan o şehre uğradılar. Peki, oradaki helak alametlerini görmüyorlar mıydı? Hayır. Onlar tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Seni gördükleri zaman, seni ancak alaya alıyorlardı da, bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diyorlar. Eğer onlara tapmakta üzerlerine sebat etmeseydik, nerede ise bizi ilahlarımızdan saptıracaktı derler. Fakat azabı gördükleri zaman yolca daha sapık olanın kim olduğunu ileride bilecekler. Hevasını, nefsani arzularını, kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde vazifen sadece tebliğ iken onun üzerine sen mi vekil olacaksın? <gülüyor> yoksa gerçekten onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun onlar ancak hayvanlar gibidir Hatta onlar yolca daha sapıkdırlar. ila Rabb'inin gölgeyi nasıl uzaktığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbette sabit kılardı. Sonra biz güneşi onun üzerine bil değil o gölgenin sebebi kıldık. Sonra güneşin yükselmesiyle onu yavaş yavaş tutarak kendimize çektik. Ortadan kaldırdık ur Size geceyi bir örtü uykuyu bir istirahat kılanda gündüzü rızık için çalışmak üzere dağılma zamanı yapan da otur. sevuşuran <gülüyor> hem rüzgarları rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur ve gökten tertemiz bir su indirdik <gülüyor> ta ki onunla ölü bir geri diriltelim ve yarattığımız birçok hayvanlara ve insanlara onunla su verelim. Celalim hakkı için ibret alsınlar diye bunu aralarında çeşitli şekillerde açıkladık fakat insanların çoğun körlükten başka bir şeye yanaşmamaktadır halbuki dileseydik elbette her şehre akıbetlerinden haber veren bir korkutucu peygamber gönderirdik öyleyse kafirlere uyma ve bununla, bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihat ile mücadele et.